Dönüş yapan nefs iki kısımdır. Radiye ve merdiye makamından dönüş yapanların birinci kısmı, enbiya gibi kendi nefsine döner. İkinci kısmı, kendi nefsi için değil, artık halkı irşat ve davet etmek için döner. İkinci makam ehlinin bazısında hararet ve kararsızlık bitmiş olur. İkinci bir kez visal ve yükselmeye meyilleri kalmaz. Bunlar kendi nefslerinde birçok kusurları görürler. Artık kendi ayıplarıyla uğraşırlar. Hallerini bulanıklıktan bil külliye tasfiye ederler. Böylelerinin tarikati daha selametli, irşatları daha kuvvetli olur. Diğer bir kısım daha vardır ki, onların cezbeleri ve hararetleri sönmez. Suri ve manevi tecellilere, visal ve vahdete meylederler. Dolayısıyla şiddetli bir iştiyak nedeniyle ikinci bir seferle uruca yani yükselişe başlarlar. Nitekim bu çalışmaya seyri üryani denilir. Bunlar kendilerinde hiçbir amel, hiçbir kemaliyet, hiçbir vuslatı, hiçbir vesileyi görmezler. Bilakis kavuşmalarını halis cenabı Hakk'ın fazlu kereminden görürler. Gerçekte bu makam en güzel, en şerefli ve en âlâdır. Şu kadar ki, bu makamın sahibi, telvin ile terbiyeyi terk etmesinden, bir de nefsini unutmasından neşet eden bulanıklıktan saflaşmaz. Meğer ki bilahare temkin makamı elde edilse, bu takdirde saflaşır. Hakikaten bu makamla beraber temkin hasıl olursa, kibriti ahmerden daha aziz ve daha nadir olur. Nerede bu makam sahibi?